Elhamdülillahi rabbil alamin. <gülüyor> Sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala Nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yomiddin. Amma ba'du Bugün 29 Şubat 2012 çarşamba. İsrail oğullarının inek kesme kıssası ve bu bağlamda Yahudilerin şeytani tutumu derslerimizin <gülüyor> ikinci dersi, ikinci ve son dersi, yani bu inek kesme kıssasının ikinci ve son dersi kardeşler. Evet, en son kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Allah subhanahu ve teala'nın şu kavrinde kalmıştık. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ دَٰلِكَ فَهِيَّكَ الْحِجَارَةِ فَهِيَّكَ الْحِجَارَةِ اَوْ Onlardan, pardon, Ondan sonra kalpleriniz katılaştı o taş gibidir, taşlar gibidir veya ondan daha katıdır. Buyur da Allahu Sübhanu ve Teala. Bunlar inek kesmede meseleyi çok savsakladılar, yoksa sürdüler. En sonunda kestiler ama yapamayacaklardı. Ama yaptılar. Sonra ne oldu? Bakın. Siyak siyaka baktığımızda şu olması gerekir sanki, değil mi? Yani bunlar işi bu kadar yoksa sürdükçe Safsakladıkça kendi aleyhlerine dönüştü, kendilerini zora ve sıkıntıya soktular ve peygambere her mukalefet ettiklerinde cezaya çarptırdıklarını anladılar. Dolayısıyla kalplerinin yumuşaması ve kendilerine çeki düzen vermeleri gerekir şeklinde olması gerekirdi sanki değil mi? Ama bakın bunlar öyle bir millet ki mesele tabir sahihse tam tersine döndü. Allah subhanahu wa ta'ala sonra ne buyurdu? Thümme daha sonra. Yani kestiniz sonra ne oldu? Sonra adam oldunuz, akıllı insanlar oldunuz, muttakiler oldunuz mu? Hayır. Thümme kasat kulûbukum min ba'di zâlike fehiyyekel hicâretiye ve şeddü kasva. Ondan sonra kalpleriniz katılaştı. Taş gibi veya daha ondan da daha katı oldu diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Şimdi Yahudilerin ineği boğazlaması ve öldürülmüş ve öldürülmüş adamın Onunla diriltilmesinin sonucu ne olmuştur diyor acaba alimler. Az önce okuduğumuz gibi. Yani bu olayın Yahudilerin kalpleri ve yaşantıları üzerinde ne gibi bir etkisi olmuştur? Bu olaydan sonra kalpleri yumuşayacağı ve Allah'ın buyruklarına, Peygamberin öğretilerine boyun eğecekleri yerde kalpleri daha da katılaşmıştır. Ondan sonra kalpleri katılaşmış, diyor ya sonra katılaşma yönünden taş gibi hatta ondan daha katı olmuştur. Cümlenin siyaklığı bize bunu gösteriyor. Gerçekten Yahudiler, Yahudi diller çok ilginç ve tuhaf kalplere sahiptirler. Taşlardan daha katı olan bu kalpler, insana kardeşler çok tuhaf ve korkunç gelmektedir. Bakın tuhaf olmasının sebebi, bu kalplerin duygu ve tepkilerin kaynağı olması ve bunun yanında taşlardan daha katı olmasıdır. Bu kalplerin duygu ve tepkilerin kaynağı olması. Çünkü kalpler duygu ve tepkilerin kaynağı ve bunun yanında taşlardan daha katı olması. Bu kalplerin tabir sahi ise sevmeyen, nefret etmeyen, öfkelenmeyen ve hoşnutluk duymayan, etki ve tepki göstermeyen kas katı demir gibi sert taşlardan daha katı olmasıdır kardeşler. Bu anlamda çok tuhaftır. Mesela sorarım kardeşler. Taştan daha katı bir kalp taşıyan kimseden ne umulur? Kalbini yitirdiği zaman Yahudi insan ve ona benzeyen bu maddi enkazdan geriye ne kalır? Bakın bozulmasıyla insanın tümüyle bozulduğu ve düzelmesiyle de insanın tümüyle düzeldiği o et parçasının bozulmasından sonra acaba geriye bir umut kalır mı? O yüzden Aleyhisselatu vesselam ne buyuruyor? Ela inne fil cesedi mudgha iza salihat salah el cesedu kulluhu ve iza fesadet fesada el cesedu kulluhu ela ve hiye el Haberiniz olsun, vücutta, cesette bir et parçası vardır. Bu parça düzeldiği zaman insan da düzelir. Bozulduğu zaman o insan da bozulur. O da katr diyor Aleyhisselatu vesselam Buhari'm üstündeki hadis. O yüzden bazı müfessirlere baktığımızda mesela İmam Taberi gibi innellezine keferu sevaun aleyhim ene dartehum emmen kafirleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir iman etmezler ayetini Yahudiler bu Yahudiler hakkındadır. De, Yahudilere hastır demiştir. Her ne kadar görüş merci olsa da yani çok tercih edilmese de ama müfessirlerden bunu söyleyenler vardır. Çünkü neden? Vakıa da bunu gösteriyor diye Delil getirmiştir İmam Taberi. Yani hangi vakıya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu müşrik, müşrik Araplar olamaz bu ayet. Kafirleri uyarsan da uyarmasan da birdir onlar için iman etmezler. Bakar'ın en başındaki ayetler. Neden diyor? Çünkü diyor müşrik Araplara uygulasak onlardan iman edenler vardır. Dolayısıyla kafirleri uyarsan da uyarmasan da birdir iman etmezler. Ayetini biz Mekkeli müşrikler hakkında kullanamayız Çünkü birçok iman eden kimseler oldu. Resulullah'a iman edenler hep müşrik, müşrik Araplardı. Ama Yahudiler iman etmediler. Resulullah Medine'ye gitti et, etmediler iman. O yüzden bu ayet onlara muntabık oluyor. Yani muva, uyuyor. Vakıayla aynı paralelde diyerek tercih sebeplerinden birini bu, yön, e, bu delille zikrediyor İmam Taberi. Ve başka deliller de sunuyor kendince ama onlara ilim ehli diğer cevap vermiştir. E, önemli konumuz bu değil. Ama dikkat edin Özellikle Yahudilerin taşlarının, kalplerinin taşla vasıflanması, taş gibi olmakla vasıflanması onların iman etmemesiyle paralellik sağlamakta Resulullah zamanındaki Yahudilerden bahsediyorum. Ve aleyhissalatü vesselamın da az önce okuduğumuz hadisi hatırlatmakta bize hadisni hatırlatmakta. Ela inna fil cesedi mudgha iza ve bir parça vardır o bozulduğu zaman bütün ceset bozulur düzeldiği zaman bütün ceset, ceset düzelir. O da kalptir diyor Ve bunların kalbinin kas katı olması nı düşünün. Bozulmasından ne kadar daha öt olduğunu siz varın düşünün kardeşler. Kur'an işte Yahudilerin kalplerini tabiatı ve hakikati neyse olduğu gibi ortaya koymuştur bize. Bu da Müslümanların düşmanlık yapan Yahudileri tanıması ve onlara karşı nasıl davranacaklarını bilmesi içindir diyor. Bilmesi içindir diyor bazı ilmihli kimseler. Katılıkta kalpleri donuk ve sert taşlar gibi gören ile bu kalpleri taşlardan daha katı sayan, sayan arasında fark vardır. O yüzden Kur'an Yahudilerin kalplerinin taşlardan daha katı olduğunu belirtmiş. Saar taşları ise o kalplerden daha yumuşak görmüştür. Şüphesiz kardeşler, bunda ne bir abartma ne de bir ne gerçek dışılık vardır. Bilakis katıksız doğru ve gerçektir. O yüzden insanlık tarihi Kur'an'ın belirttiği bu gerçeğin doğrultusuna doğruluğunda delildir. Doğruluğuna delildir. Çağdaş tarih ise bunun en büyük derelidir. Çünkü insanlık Yahudilerin taşlardan daha katı kalplerden çıkan kim ve ateşiyle ne? Dağlanmış ve canı yanmıştır kardeşler. Ne yazıktır ki bir takım insanlar kalplerin katılığında Yahudilere uymaktadır bu dönemde. İçlerinde kayalardan daha katı kalpler taşımaktadırlar. İnsanlara bu katı taşlar yani kalplerle muamele etmekte, zulmetmekte, terör estirmekte, tağutluk yapmakta, işkence etmekte her türlü acıma ve insanlık duygularından soyutlanmış olarak ne insanlarla savaşmaktadırlar. Evet sonra Allah Subhanahu ve teala ne buyuruyor? Yahudilerin kalplerinden daha yumuşak taşlardan bahsediyor kardeşler. Bakın bu çok ilginçtir. Şimdi onların kalbi katılaştı ayetini. Sadece bu siyakı sadece burasıyla ele aldığımızda belli bir anlam anlarız ve ne kadar kötü bir durumda olduklarını anlarız. Ama ayetin işte bu devamıyla, ile, siyakıyla ile anladığımızda subhanallah bize daha etkileyici bir anlam, daha güçlü bir anlam ifade ediyor. O yüzden bakın Allah Subhanahu ve teala onların kalplerini taşa benzettiğinde, bakın dikkat edin, her taş her taşa biz bu kadar hakaret etmiyoruz. Tabir sahisi. Yani taşlardan daha adam olanlar var. O yüzden devamında ne diyor Allahu Sübhanu ve Teala? Bakın siyak çok ilginçtir. Allah Sübhanu ve Teala buyuruyor ki: "Sümme kulubukum min ba'di zalike fehiye kal hijarati ev eshad Sonra "ve مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ yetefecceru minhu مِنْهَا لَمَا Ve فَيَخْرُجُ minha lema yeshakku fe yakhrucu minhu el ma. Ve inna minha lema yahbitu ne buyurdu Allah subhanehu ve teala devamında? Dedi ya sonra kalpleriniz katılaştı taş gibi hatta daha da katı oldu. Nitekim diyor Allah subhanehu ve teala onlardan ırmaklar fışkıran vardır. Yani Taşlardan çok daha iyileri vardır bunların kalplerinden. Yarılıp su çıkan vardır. Allah korkusundan ne? Yuvarlananlar vardır. Allah yaptıklarınızı bilmez değildir. O yüzden bakın kardeşler, Yahudilerin kalplerini taşlardan da katıdır. Evet, taşlar Yahudilerin kalplerinden yumuşaktır. Ayet bu gerçeği belirtmek için Allah'a boyun eğen yumuşak taşlardan örnek vermektedir. Bakın kardeşler, alimler çok önemli bir noktaya dikkat çektiriyor. Burada diyorlar ki, bakın bu örnekler, hani işte onların tarp, kalplerinin taş gibi olması, hatta bazı taşların onların kalbinden daha yumuşak olması, işte bu özellikle ikinci kısım yani bazı kalplerin, bazı taşların onların kalbinden daha yumuşak olması meselesi bizzat onların müşahede ettiği, gördüğü, yaşadığı ve bildiği örneklerden verilmiş bir örnektir. Buna dikkat edin. Bakın nedir bu? Bu örnekler alimler diyor ki bizzat Yahudilerin hayatında gerçekleşen ve görülen örneklerdir. Bu olayları Yahudiler görmüş ve bu taşların yumuşaklığında orada tanık olmuşlardır. Bakın birazdan oraya geleceğiz. O yüzden mesela biz bu ayeti ele aldığımızda taşlar arasında kendisinden ırmaklar fışkıran vardır ayetini ele aldığımızda. Bu gerçek o kadar açıktır ki alimler diyor örnek vermeye bile gerek yoktur. Çünkü işte az önce söylediğim olay. Çünkü Yahudiler ve başkaları onu ne bilmektedir. Bu olayı bilmektedir. Yani bazı taşların bazı taşların bazı taşların bazı taşların. Bazı kalplerden veya bazı taşların yumuşak olduğunu, tabir size mülayim olduğunu bilmektedirler. Şimdi nehirler nereden fışkırıp kaynar? Dağlardan değil mi kardeşler? Yani kayalar yumuşamış ve kendisinden ırmaklar fışkırmıştır. O yüzden bakın ayete baktığımızda onlardan yarılıp su çıkan vardır. Diyor ya dikkat edin bu olayı bizzat Yahudiler gözleriyle görmüştür. İşte örnek burada. Yani hayatlarındaki müşahede ettikleri örnek burada. Neden? Çünkü susamışlar, bunlar susamışlar Yahudiler ve Musa Aleyhisselam'dan su istemişler. Doğru değil mi? O da Rabbinden su verilmesini istemişti. Allah Subhanahu ve Teala ona asasını, taşa vurmasını emretmiş. Musa Aleyhisselam da asasını vurmuş. Yahudiler kayadan suyun sızmaya sonra da kaynamaya başladığını gözleriyle görmüşlerdir. Ve dolayısıyla bu örnek hayatında yaşadığı örnekler arasında verilmiş bir örnektir. Allah Subhanahu ve Teala bunu nasıl belirtiyor bize? Diyor ki: "Ve idistesqa Musa liqawmihi fekul nadrib bi'asaka al-hajar fa infajarat minhu 12 'ayna kad alima Musa milleti için su istemişti. Asan'la biz de dedik ki, asan'la taşa vur dedik. Ondan 12 pınar fışkırdı. Herkes içeceği yeri bildi. Bizzat yaşadıkları Bildikleri örneklerle Allah subhanehu ve teala onlara hitap etmiştir. Onlardan Allah korkusundan yuvarlananlar vardır. Diyor Allah subhanahu ve teala. Bu da bakın bu örnekte az önce o taşların arasından e, nehirlerin fışkırmı örneğini nasıl biliyorlarsa hayatlarında bu örneği de biliyorlar. Yaşamışlar. Onlardan Allah korkusundan yuvarlananlar vardır örneği de kendi bildikleri örnekler arasında yer almaktadır. Hiç dikkat ettiniz mi? Bu Kur'an'ın neresinde? Bu örnek. Yahudilerin bildiği bu örnek. Bakın kardeşler. Bu yani onlardan Allah korkusundan yuvarlananlar vardır o taşlardan. Yuvarlananlar vardır. Bu da yaşa bu da yaşanan başka bir örnektir. Yahudiler Musa Aleyhisselam e, yolu ile ne? Bu örneği yaşamışlardır. Çünkü bizzat kendilerinin başına gelmiştir. Musa Aleyhisselam Yüce Allah'la Konuşmak için ne? Tur dağına gittiğinde Allah'ı görmek istemiş. Allah Subhanahu ve teala da ne? Kendisini dünyada göremeyeceğini belirtmiştir. Daha tecelli edince daha paramparça olmuştur. Daha Allah korkusundan dağılıp gitmiştir kardeşler. O yüzden Allah Subhanahu ve teala buyuruyor ki Musa belirlediğimiz vakitte gelip işte Rabbin, e, Rabbi onunla konuştuğunda e, Musa aleyhisselam dedi ki Rabbim bana kendini göster sana bakayım. Allah subhanahu wa ta'ala sen beni göremeyeceksin ama daha bak onu yerinde bulursan beni göreceksin dedi. Sonra Allah subhanahu wa ta'ala daha tecellinince onu yerle bir etti ve Musa aleyhisselam ne yaptı zaten orada? Bayılıp düştü. Ayılınca ey Rabbim işte eksiklerden münezzehsin sana tövbe ettim vesaire. Ben müminlerin ilkiyim dedi. Yani bu da kendi bizzat bildikleri örneklerdi. Şimdi kardeşler inek kesme öyküsünün veya inek kesme kıssasının canlandırdığı Yahudilerin huyu nedir? Şimdi bu kıssa bize Yahudilerin huyundan neyi canlandırmaktadır? Neleri anlatmaktadır? Biz bilelim ki anlayalım. Çünkü bakın Allah subhanehu ve teala Kur'an'da kıssaları birçok sebep için belirtmiştir. İmanın artması için, korkutmak için belirtmiştir Allah subhanehu ve teala. Tecrübe elde etme, etmemiz için, düşünmemiz için, birçok şey için ve ee, düşmanları tanımak için ve bazı vasıflar vermiştir ki bu vasıflara karşı bir tecrübe edinelim ve o tecr edindiğimiz tecrübeyle bazı tedbirler alalım vesaire. Şimdi o yüzden biz bu öyküye baktığımızda bu öykü bize Yahudileri tanınmakta ve onlara karşı nasıl e, tedbir almamızı veya nasıl davranmamızı göstermektedir. İpuçları vermektedir. Bakın inek kesme kısasını Yahudilerin huyunu açıkça tasvir ettiğini ve ahlaklarını bütün çıplaklığıyla ortaya koyduğunu biz söylemiştik bu kıssalar içerisinde. Kıssa bize anlatmıştı. İşte onların ahlak ve huylarından biz kesitlere baktığımızda bakın şunları görüyoruz. Bir, gerçekleri gizleme çabaları. Yani adamı öldürme cinayetini birbirlerine atmışlar ve suçsuz insanların boyuna atmaya çalışmışlardır ve dünyada da hala bunları, bunu yapıyorlar. Bakın subhanallah nasıl şu an yaşadığımız dünyada bulunduğumuz asır içerisindeki Yahudilerle o günkü Yahudilerin arasındaki bakın ilişkiye bakın kardeşler. O günkü vasıflarıyla bugünkü veya on günkü tavırlarıyla bugünkü tavırları arasında. Bakın inek kesme kıssası bize ne veriyor? Gerçekleri gizleme çabaları. Dünyada hep her zaman bunu yaparlar. Her zaman gerçekleri, vahşetlerini, tağutluklarını gizlemeye çalışırlar. Her her zaman bir şeyleri örterler ve kendilerini suçsuz görürler. Ve biz bu kıssaya baktığımızda gerçeği, gerçekleri gizleme çabalarını görüyoruz biz. Adamı öldürme cin, cinayetini, suçunu birbirleri üzerine, birbiri üzerine atmışlar ve suçsuz insanların boynuna atmaya çalışmışlardır. Ve hala da bugün bunu yapıyorlar. İki, Peygamberlere karşı saygısızlıkları ve onlara değer vermemelerini görüyoruz biz bu kıssada. Mesela Musa Aleyhisselam inek hakkında yararı, mesela Musa Aleyhisselama e, inek hakkında yararı ve gereği olmayan bir sürü soru sormuşlar. Bizi alaya mı alıyorsun? demişlerdir. Yani en sonunda şimdi gerçeği getirdin demişlerdir diyerek sanki daha önce hiç gerçeği söylememiş gibi. C yani bu türlü cümleler sarf ederek ciddiyetsizlik ve yalancılıkla ne suçlamışlardır ee, peygamberleri. 3- Allah'ın emirlerine ve hükümlerine karşı saygısızlık görüyoruz. Onları tutmamak ve yerine getirmemek için her türlü yola başvurmalarını görüyoruz biz. 4- Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi safsaklama ve geciktirme. Görüyoruz kıssada. Çünkü en sonunda ancak ve ancak ne? Mecbur kaldıkları için emri yerine getirmişlerdir. O yüzden Allah subhanahu wa ta'ala ayette ne diyor orada? Diyor ki Allah subhanahu wa ta'ala onlar boğazladılar ama neredeyse yapmayacaklardı. 5. Gerçek olmadığı halde telaş ve tutarsızlık göstermeleri ve çok soru sormaları. Ve dünyada hala şu anda aynı bu şekilde görüyoruz biz Yahudileri. Altı, yarar sağlamayan şeylerle meşgul olmaları ve fayda getirmeyen şeylerin peşinde düşmeleri. Ne görüyoruz biz bu kutsada? Yedi, şekilciliğe ve ayrıntılara önem vermeleri ve kardeşler temel ve ölçü olan şeyleri bırakarak ikinci derecede ve ayrıntı şeylerle uğraşmaları. Her zaman as, asıl, asıllardan inhraf ederek hep teferruatla uğraşmaları. 8. Bu gevşek karakter ve cıvık ruh yapılarıyla kardeşler Allah'ın katı hükümlerine, muhatap olmaya ve helal olan bir takım güzel şeyleri onlara hemen e, şey onlara haram etmesine ne? Müstehak olmuşlardır. Bunu görüyoruz. 9. Aynı sebeplerle Allah'ın kalplerini katılaştırma cezasına layık olmuşlardır. Neden? Katı kalpli olan insanın cezası da katı olur kardeşler. Bu cezanın yanında tüm cezalar basit kalır. Çünkü boyun eğen yumuşak bir kalbe sahip olursa kişi yolunu düzeltebilir. Hemen tövbe eder ne? iyilik yoluna gidebilir. Ama kalbi katı ise hastalık ne? Özdedir. Meyvede değil. Asıldadır. Furuğuda değil. Ağacın gövdesindedir. Dallarında değil. 10- Taşlar ve cansız varlıklar Yahudilerin kalplerinden daha yumuşak ve boyun eğen olmuştur. Böyle olunca acaba Yahudilerden başka ne umulur diye 10. fayda olarak çıkarıyoruz. Biz. Şimdi bir de kardeşler inek kesme öyküsü veya kıssası ve Yahudilerin görüşmelerde izlediği yol. Bunu anladığımızda da şu anda dünya siyasetinde de biz bunların ee, olaylar içerisinde ne gibi yollar izleyeceklerini çıkarabiliriz ki zaten. Geçmiş kıssayla şu an dünya siyasetinde bunların uyguladıkları yol birebir paralel gitmekte. İnek kesme öyküsü Yahudilerin görüşmelerde izlediği yol şeklinde biz meseleyi ele aldığımızda şimdi inek öyküsü bize kesin bir gerçeği göstermektedir. Bu gerçeğe bakarak Yahudilerin görüşmelerde izlediği yolu anlıyoruz kardeşler. O yüzden günümüz Müslümanlar olarak ne bu gerçeğin bu gerçeği bilmemiz gerekir. Bunlar bize Yahudilere karşı koymanın yolunu ve onlara nasıl davranacağımızı göstermektedir. Yahudiler Musa Aleyhisselam'a nasıl davrandılar? Ondan kaç kere soru sordular? Kaç kere itiraz ettiler ve söylediklerine kaç kere ne? iltifat etmediler. Halbuki ne? Bakın Musa Aleyhisselam onların lideri ve peygamberiydi. Buna rağmen alimler diyor ki bakın buraya dikkat edin. Halbuki diyor alimler Musa Aleyhisselam onların lideri ve peygamberleriydi. Onunla böyle görüşme yapan Yahudiler acaba düşmanlarıyla nasıl görüşme yaparlar? Düşmanlarıyla Düşmanlarına karşı nasıl davranırlar? Varın siz düşünün. Şüphesiz ki inek kesme meselesi, inek kesme cihetiyle basittir. Emir olma niyeti... Emir olma niyeti... Ee, cihetiyle değil. Ama... ineği kesme cihetiyle küçük ve cüz'i bir konudur. Ve sadece onları ilgilendirir kıssaya baktığımızda. Doğru değil mi? Ancak yani ondan yararlanacak olanlar da kendileridir. Buna rağmen hem kendilerini hem de Hz. Musa'yı ne kadar uğraştırmıştır? Ne kadar zamanlarını almıştır? Sorumluluk ve yükümlülükten, yükümlülükten kurtulmak için ne kadar hile, oyun ve savsaklamaya başvurmuşlardır? İşte böyle tanıyarak e, tedbir alacağız. Bunları böyle tanıyarak biz ne yapacağız? Tedbir alacağız. Yani Yahudiler görüşmelerden ne usanır ne de bıkarlar. Çünkü Görüşmelerde ne? Tabir sayse kaçak dövüşme, kıvırma, safsaklama, sıyrılma ve hile yapmayı çok iyi beceriler. Görüşmeler sırasında soğuk kanlı olur ve tükenmez bir sabır gösterirler bunlar. Görüşmelerde uzun vakitleri öldürmeye ve büyük çabaları boşa çıkarmaya dünden hazırdılar. Başkaları ee, yani başladıkları yere dönmeye ve ee, yeniden başladıkları yere gelmeye çok alışkandırlar kardeşler. Yahudilerin bütün bu karakterini biz inek kesme kıstasından anlıyoruz. Tarihleri bu tarihleri boyunca zaten ne onlar hakkında da bunları zaten görmekteyiz. Bildiklerimiz de böyledir. Direkt veya dolaylı olarak düşmanlarıyla yaptıkları görüşmeler işte günümüzde onların huyunu ve yolunu gösteren en açık ne zaten delillerdendir. Şimdi inek kesme kıssasından alınacak dersler kardeşler. Şimdi son olarak inek kesme kıssasından çıkarılabilecek dersleri şöyle özetleyebiliriz kardeşler. Bir Allah'ın emirlerini ve dinini Allah'ın emirlerini ve dininin hükümlerini kabullenmek uygulamak ve tam yaşamak gerekir. Bunu anlıyoruz biz. Bu da emredilen kişilerin hemen ne yerine getirmesi ve uygulaması gerekir. Çünkü bunlar tam tersini yaptılar. İki, Allah'ın emirlerine karşı hileye gitmemek. Bugün birçok insan tevil ederek kendi dünyasında zekattan kaçabiliyor. Ee, birçok insan e, çeşitli bahanelerle namaz vaktinden çalabiliyor. Çalabiliyor geciktirme vesaire hatta namaz vaktinin çıkmasına kadar yani birçok emri ne yapıyor em, emirde kişi kendi dünyasında hileye gidebiliyor ve kendini öyle tatmin ediyor yani kendi dünyasında tevhile gidiyor ve birçok savsaklama gündeme geliyor amellerde işte bu bir cihette Yahudilerin bir huyna benzemektir kardeşler o yüzden çok dikkat edilecek alimler diyor buraya Allah'ın emirlerine karşı hileye gitmeyeceğiz ve savsaklama uygulamaktan kaçınmayacağız 3. Allah'ın emirlerini tutup tutmamak da birinci etken kişinin kalbidir. Bunu anlıyoruz. Kalp Allah'a iman, Allah subhanehu ta'ala yüceltme ve emirlerine karşı saygılı olmayı, olma duygusuyla dolu ise uygulama ve hemen yerine getirme arzusu da olur. Ama e, evet arzusu da olur. Kalp vücudun tümüne ne? Emrini verir ve bütün organlar onun emrini ne yapar? Hemen yerine getirir. Ama kalpte Allah'a ve emirlerine karşı saygı yoksa ve emirlerini yerine getirmek istemiyorsa kalp bahaneler bulma, mazeretler uydurma ve safsaklama yoluna ne yapar? Gider. Sanki bütün organlar omur, olumsuz emirlerini verir ve organlar da yerine getirmez olur. Dört kardeşler, ikinci derecede ve talih, talih işlerle ne? Meşgul olmamak. İkinci derecede ve tali işlerle meşgul olmamak. Asıl varken ikinci derecede yani bunlar ne mesela bu meseleyi ele aldığımızda bu meselede onlar için asıl olan ineğin kesilmesiydi. Ama bu aslı bırakıp ne yaptılar? Furu şeylerle meşgul oldular, rengine vesaire. O yüzden ikinci derecede ve tali işlerle meşgul olmamak. Çünkü neden? Çünkü bu tür işler üzerinde durmak emek ve zaman kaybına yol açtığı gibi kardeşler bir yarar da ne? Bir yarar da sağlamaz. Aynı zamanda uygulamayı ve yerine getirmeyi de ne yapar? Engeller. 5. Allah'ın emirlerini emirleri emrettiği şekilde kabul edilir. Biz bu kısımda mı anlıyoruz? Emrettiği şekilde kabul edilir. Emrettiği şekilde yani ekleme ve çıkarma yaptığında bakın Allah'ın istemediği şeyi yapmış olursun ve kendini zora sokarsın. O yüzden Allah'ın emirleri emrettiği şekilde kabul edilir. Arttırma ve eksilmeye yer olmadığı gibi gereksiz ayrıntılar, üretme ve sorunlar çıkarmanın da bir gereği yoktur. Burada aslında Bidat-ı Hasene meselesine de bir atıf vardır. Yani Allah bize bir şeyler emretti ama biz şunu da şunu da yapsak daha iyi değil mi? Şöyle şöyle olması gerekmez mi? Şöyle şöyle olsun mu? Tavırları gündemdedir aslında. Tavırları gündemdedir. Kim için? Bidat-ı Hasene'yi kabul eden insanların kendi dünyasında bu gündemdedir. Aslında oradan da buraya bir atıf vardır. Hayır Allah size bir inek kesmeyi emretmişse emrin tamamı budur. Arttırma ve eksilme olamaz. Olduğu zaman Allah Azze ve Celle'nin asıl olarak istemediği şeyi yapmış olursun. O yüzden alimler burada beşinci olarak diyor ki ders Allah'ın emirleri emrettiği şekilde kabul edilir. Altma ve eksilmeye yer olmadığı gibi gereksiz ayrıntılar üretme ve sonunlar çıkarmanın da bir anlamı, bir gereği yoktur. Altı, zorlaştırma ve girifleştirme. Allah'ın açıkladıklarıyla yetinmeyen kişilerin ney? Ödediği bir vergidir kardeşler. Yani apaçık ve kolay yolu bırakıp gereksiz ve meyvesiz ayrıntılara dalan herkesi ney? Bekleyen kaçınılmaz bir sonuçtur. İşte Yahudiler kendilerini Kendilerine işi zorlaştırdılar. Allah da onlara ne? Allah da onlara zorlaştırdı. Halbuki sıradan dediğimiz gibi bir inek boğazlamış olsalardı istenen şeyi yerine getirmiş olacaklardı. Onun için Yüce Allah gereksiz ayrıntılardan ve zararsız sorulardan ne? Müminleri sakındırmak için ne buyurmuştur kardeşler? Ey inananlar, ey iman edenler. Size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. Allah sorduğunuz şeyleri affetmiştir. Allah bağışlayandır, halimdir. Sizden önce bir millet onları sormuştu. Sonra da onları ne? Sonra da onları inkar etmişlerdi. Etmişlerdi Allah Subhanahu ve Teala. Yine Müslüdeki Ebu Hureyre'den gelen hadiste Aleyhisselatu vesselam ne buyuruyor? Yani Ebu Hureyre, radıyallahu anh e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ne söylediğini e, belirtiyor. Resulullah diyor, bize konuşma yaparak şöyle dedi. Ey insanlar, Allah size hac meşhur e, kıssadır aleyhissalatü vesselam. Ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı, hac yapınız. Bir adam çıktı ne dedi? Her sene meyallahu aleyhi ve dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylemedi. Adam ne yaptı bunu? Üç defa tekrarladı. Üç defa sordu. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam ne dedi? Evet deseydim farz olunurdu. Evet deseydim farz olurdu. Ve siz de ona güç yetiremezdiniz. Ben sizi bıraktığım yani bir şey söylemediğim sürece siz de beni bırakınız. Yani sormayınız. Sizden öncekiler çok sordukları ve peygamberlerine çok itiraz ettikleri için mahvoldular. Size bir şey emrettiğim zaman ondan Gücünüzün yettiği kadarını yapınız. Bir şey yasakladığım zaman da onun ne yapınız? Terk ediniz, vazgeçiniz. Yine Sadibin bir Vakkas'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen Sadibin Ebi Vakkas'tan gelen e, rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Müslümanlar arasında günah en büyük Müslüman ne? Haram edilmemiş bir şeyi sorarak haram edilmesine sebep olan kişidir. Diyor. Evet. Yedi kardeşler Yedinci ders peygamberlere ve Allah'ın dinine bağlı alimlere saygılı davranmak. Onlarla konuşurken saygılı konuşmak gerekir. Bakın Musa Aleyhisselam'a hitap ettikleri cümlelerdeki e, ahlaksız ifadelere bakın ve dikkat edin bunu göreceksiniz. Şimdi doğruyu getirdin. Git Rabbine sor gibi bir sürü ney? saygısız ve edep saygısızlık ve edepsizlik içeren ifadeler kullanmışlardır peygamberlerine karşı. Ve bu ayet de bize gösteriyor ki peygamberleri Allah'ın dinine bağlı alimlere saygılı davranmak, onlarla konuşurken saygılı konuşmak gerekir. 9 kardeşler Allah'ın emirlerini tutmak ve yerine getirmek kalplerin teslim olmasına, kişilerin iyileşmesine ve hayatın düzelmesine götürür. Allah'ın emirlerini tutmamak ise ne ve uygulamamak ise ne en katı ceza olan kalplerin katılaşmasına yola açar. O yüzden sonra kalbiniz katılaştır diyoruz. 10 ve sonuncu ders. İslam, Allah'ın emirlerini Müslümanların büyük bir istek, arzu ve heyecanla yerine getirmelerini ister kardeşler. Biz bunu anlıyoruz. Fakat Müslüman bundan kaçınırsa ne? hile ve safsaklamaya giderse uygulama arzusu da ne gevşer? Himmete asılır. Kabullenme ve razı olma duyguları da azalır, kaybolur. Organlarda ne, Organlarda ne olur? Katılma ve şevk zevki ne yapar? Yitirir. O yüzden biz baktığımızda ne diyor ayette? Onu boğazladılar ama neredeyse yapmayacaklardı. Evet, yine kesme kısası bundan ibaret. İnşallah bu kıssaların devamı Başka kısalarla birlikte hmm. gelecektir inşallah. Allahu alamiz Allahu ala nabi Muhammedin ve ala alihi ve ashabi hizmihin.